Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Ahmet Taşdemir, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Mustafa Runyon, İsmail Yıldız, Ali Yakup Bey, Aziz Güngör, Ahmet Hamdi Topbaş, Engin Yüksel, Gümülcineli, Orhan Gözen, 37. bölüm. Mustafa Sabri hocamızla da zaman zaman Hamid'den bahsederdik. Bir gün Efendim, Hamid'in şiirlerinin içinde bazı güzel beyitler var. Hoş beyitler. Nasıl beyitler yani? Mesela şöyle diyor. Bilmem duhatı der analardan mı ders alır? ...bazen cihanda en büyük adam çocuk kalır. Yahu sen işin ledün niyatına girmişsin... ...bizim haberimiz yok. Efendim sırf şiir okumak... ...divanları okumak için... ...darülfününe kadar yayan gidip geliyor. Mustafa Efendi... ...bu bir aşktır, sevdadır. Madem seviyor... ...zahmetine katlanıyor... ...bırak gitsin. Beyte gelelim. Ne diyor yani Hamit? Yani şair demek istiyor ki... Bu dahi denilen insanları acaba anaları mı okutup yetiştiriyor? Eğer dahiler medreselerde, mekteplerde yetişselerdi, aynı medresede okuyan çocukların hep dahi olmaları lazım gelirdi. Öyle olmuyor. Demek ki bunları yetiştiren anneleridir diyor. Son senelerde artık yalnız başıma İhsan Efendi'ye gidip şiirden edebiyattan konuşur olmuştum. Cesaretim artmıştı Bir seferinde Namık Kemal'in heyecanlı şiirlerinden Bahsediyorduk Bahsin sonunda İhsan Efendi şunları söylemişti Namık Kemal Bey ve Arkadaşlarının her şeyi kabul Hakikaten vatanseverler Kuvvetli şair Ve çoğu samimi insanlar Fakat Sevdalarının mantığı yok Gözü kapalı bir hürriyet sevdasıyla ülkeye zarar verdiler. Sonunda istedikleri oldu. Ne oldu ama? Fitne, karışıklık, kavmiyetçilik, parçalanma ve görülmemiş farklı bir istibdat. İttihat terakki istibdadı. Hocam bu yeni Osmanlılar bu Zöntürkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu insanlar büyük bir izanla batıya bağlanmışlardı. Hatta yine bu yüzden mahiyetini tam olarak bilmedikleri masonluk teşkilatına da üye olmuşlardı. Masonluk nasıl bir şey peki hocam? Masonluk meselesinde ben şu kanaatteyim. O günkü masonlarla bugünkü masonları aynı görmemek lazım. Bu benim düşüncem. Çünkü o günlerde masonluğun iç yüzü bugünkü gibi belli olmamıştı. Gizli bir teşekküldü. Bizimkiler iyi bir şey mi zannettiler yani? Kendilerini sulh taraftarı, bütün insanları kardeş bilen, yardımsever bir kuruluş gibi gösteriyorlardı. Bizimkiler de, Müslümanların sıkıntılarına, dertlerine, acaba bir fayda temin edebilir miyiz? gibi bir iyi niyetle bu cemiyete girmişlerdi. Ama şimdi iş değişik tabii. Fakat cihan harbinden sonra, bütün felaketleri, dönen dolapları gördükten sonra... Halen bu masonluktan medet ummak, onlara katılmak büyük bir günahtır. Öyle ki bu günahın tevbesi olmaz derim. Akif Bey bu konları düşünürdü acaba? Akif Bey mutedil ve isabetli davranmış, onlara bulaşmamıştır. Biz ne hissediyorsak o da milletle beraber aynı şeyleri hissetmiş. Ruhumuzun tercümanı olmuş. Dertlerimizi, acılarımızı keşfetmiş. Üzülmüş, çareler göstermeye çalışmış. Ama hep ölçülü olmuş. Mısır'a ilk geldiğim günlerdi. Ahmet Hamdi Topbaş Bey... ...Hac dönüşü Kontinental Oteli'ne inmiş. Birkaç gün kalıp Türkiye'ye gidecek. Hac da benim pederimle... ...ve Mustafa Runyon'un pederiyle görüşmüş. Önceden tanışıyorlar mıydı? Tanışır bilişirlerdi Aynı şeyhe Zeynel Abidin Efendi'ye mensuptular Topbaşlar Konya'nın kadın hanı kazasındandır Hamdi Bey bizim yurda Bir adam göndermiş bizi çağırtmıştı Gittik Biraz görüştükten sonra Çocuklar benim günüm az bir Mustafa Sabri Efendi'yi... ...bir de Zahit Kevsel Efendi'yi ziyaret edelim. Pekala efendim. Buyurun. Hemen gidebiliriz. Şeyhülislam hazretlerini ilk defa görmeme... ...bu ziyaret vesile olmuştu. Kendisini hayalimde cüsseli, heybetli... ...celalli bir zat olarak düşünürdüm. Meğer orta boylu... Beyaz, nurlu, simalı, mütebessim, çehreli, latif bir zat, narin bir insanmış. Yaptığı işler cüssesiyle uygun değil mi demek istiyorsun? <gülüyor> evet öyle. Ben pehlivan yapılı biri hayal ederdim. Ama hak bildiği yolda hiç kimseden çekinmez, herkese çatar, cevap verir, mücadele ederdi. Mısır'da yaptığı fikir ve kalem mübarezeleri bende bu hissi uyandırmıştı. Yarım saat kadar sohbet ettiler. Topbaş merhum dedi ki... Müsaade ederim, değil mi? Hacı Bey, sizin bir dumanınız vardı. Ne oldu o duman? Efendim, duanızla bırakacağım inşallah. İyi, iyi. Dua edinceye kadar içte. De... <gülüyor> Dur, ben bir kül tablası getireyim. Efendim buna ne gerek vardı? E madem konuşacağız başka çare yok. Yoksa duman hatırına çabuk kalkacaksınız. Şimdilik iç görüşelim sonra dua ederiz. İddiaçılara karşı mücadele ettiğimiz günleri hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Yahu Hacı Bey biz bilemedik. Biz ne saf adamlarmışız. Halbuki bu işler belalı adam istermiş. Kolayca aldınlıyorduk. Herkese hüsnü zannediyorduk. Kimseye kötü diyemiyorduk. Şeyhülislam olduğunuz günlerin birinde beni takip ediyorlardı. Ya yakalayacak ya vuracaklardı. Hemen meşahete girdim. Hiç kimseye selam vermeden doğru sizin yanınıza. Şeyhülislam dairesine çıktım. Efendi Hazretleri beni saklayın demiştim. <Gülüyor> ben de sana şu perdenin arkasına geç demiştim değil mi? Meğer Şeyhülislam dairelerine çıkan gizli bir yol varmış... Kanuninden beri usul böyleymiş. Şeyhülislam kimseye görünmeden dairesine girer çıkarmış. Hemen arkandan takipçiler de geldiler. Güya bizi ziyarete gelmişler. Geldiler. Durmadan etrafı inceleyip duruyorlar. Belli ki birini aramaktalar. Baktılar ki kimse yok. Hayret içinde çekip gittiler. <gülüyor> Mustafa Sabri Efendi'nin o günkü iyiliğini unutamam. Allah razı olsun. Beni mühim bir sıkıntıdan kurtardı. Hacı Bey... Sizin çok iyilikleriniz, hayırlarınız, fedakarlıklarınız var. Mesela bir tanesi var ki onu da ben unutamam. Sultan Vahdettin'e yaptığınız o hizmeti hatırlıyor musunuz? Hangisiydi acaba? Sultan Vahdettin Viyana'daydı. Padişahı ziyaret etmek için Romanya'dan Viyana'ya gelmiştim. Viyana'da sizinle buluşmuştuk. Ha Evet, evet. Hatırladım. Ben size demiştim ki... Hamdi Bey, yapmamız gereken mühim bir iş var. Hayırdır inşallah? Padişah'la görüştüm. Ee, Gümülcün İsmail var ya. Ne yapmış yine? Biliyorsun, iyi rol yapar. Biraz aktördür. Padişah'ı dolandırmış mı yoksa? Şimdilik dolandırmış diyemiyorum. Kendisiyle görüşüp buna karar vereceğiz. Eğer dolandırdıysa... Buralarda mı kendisi? Buralardaymış. Gümülcüneli padişahın elindeki bütün parayı almış. Neden? Ağlamış, sızlamış, dava demiş, dava arkadaşlarımız sürünüyor demiş. Allem etmiş, kallem etmiş, almış. Padişah bu herifi tanımıyor mu? Padişah her zaman iyi niyetli, biliyorsun. Hele halkına karşı, zayıf mı zayıf. Bana gümülcünelinin halini anlatırken neredeyse ağlayacaktı. Çok üzülmüş. Ne kadar almış? 500 altın elinde avucunda ne varsa vermiş yani. Şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Hadi bizim gibi adamlar gidip ondan istiyoruz. Onun saadeti çıkmış kos kocaman padişah. O kimden isteyecek? Gülçineliği bulup durumu anlayalım. Eğer eften püften şeyler için o parayı almışsa padişaha aman efendim ne yaptınız dedim, şaşırdı. Ne yapayım şeyhülislam efendi dedi. Öyle şeyler söyledi ki dayanamadım. Birçok perişan kardeşlerimiz varmış. ...kendi derdimi unuttum, elimde ne varsa verdim. Eğer şahsi hesabını bu işi yaptıysa... ...inşallah Viyana'da buluruz. İnşallah bir başka yere kaçmamıştır. Başka nerelere gidebilir? Gidebileceği yerlere bakalım. Ne yapıp yapıp... ...padişahın bu parasını almamız lazım. Mustafa Sabri Efendi bunları anlatınca... ...Ahmet Hamdi Bey hemen gümülcineliği aramaya başlamış... Gümülcineli ile Ahmet Hamdi Bey eski parti arkadaşıymış. Sonra sonra Bağdat bulunulmuş. Ahmet Hamdi Bey de Gümülcineli İsmaili bulmuş. İsmail Bey Gümülcineli sende mi buralardasın? Ya Ahmet Hamdi Bey nerelerdesin? Gel bakalım, gel Kara gün dostu gel şöyle bir kucaklaşalım, gel. Özlemişim seni ya. Nasılsın? İyi misin? İçinip gidiyoruz işte. İyi, sağ ol. Artık Kara gün dostu sen olacaksın. Nasıl yani? Şu an ne otel param var, ne de yemek var. Sana muhtacım. Merak etme ya, benim odamda yatarsın. Odanda yer var mı peki? İki yatak var. Birinde sen yatarsın. Karnım da çok aç. Bir tevazi bir yere gidip yemek yiyelim. Otelin lokantası iyi Viyana zenginleri bizim otelin lokantasında yemek yer değil? Gidelim öyleyse Beraber otelin lokantasına gitmişler Zenginlerle beraber yemek yemişler Sonra odaya çıkmışlar Yanlarında başka kimse yok muymuş? Baş başaymışlar. yokmuş Ahmet Hamdi Bey para meselesini ikrar ettirmek istiyormuş Bahsi açmış Gümülcineli hemen söylemiş. Ya sen parayı nereden buluyorsun? Geçenlerde zat-ı şahane'yi ziyarete gittim. Çok dertler anlattım. Allah razı olsun asil insan. Bayanamadı çıkardı 500 altın verdi. Ya nasıl olur? Ben padişah ihtiyaç içinde diye biliyorum. Canım o bulur şaresini. Koskoca halife aç mı kalacak? Açık mı kalacak? O kadar muhtaç arkadaşlar var ki. Ya Gümülcineli. Ben bu gece uyuyamam. Nasıl uyurum ki? Neden? Ne oldu ki? Ya daha ne olsun. Sen padişahı soymuşsun be birader. Kimlere vereceksin sen bu parayı? Ah bil sen Hamdi Bey. Ne kardeşlerimiz var sürünüyorlar. Yiyecekleri bir lokma ekmekleri yok. Yok. Gümülcineli. Hiç bükeleme. Sen bu lüks otelde... ...bu lüks lokantalarda ne işin var lan? Utanmıyor musun sen? Şaka yapma Ahmet Hamdi Bey. O tabancayı yerine koy lütfen. Namluyu da bana çevirme. Allah korusun şeytan doldurur yahu. Bak Gümülcün Eli. Ya o parayı yerine iade edersin... ...ya da şuracıkta işini bitiririm senin. Ahmet Hamdi Bey sen deli misin? Ne yapıyorsun? Evet deliyim. O parayı derhal sahibine iade edeceksin. Hemen. Ee... Nerede o para? Ee, on altınını harcadım ama gerisi duruyor. Hemen. Hemen. Şimdi o parayı bana teslim edeceksin. Yoksa çekerim teddiyi. Beni bilirsin. E, ben parayı bankaya yatırdım. E, ancak yarın çekebiliriz. Gümüşcineri, tepe attırma beni. Hemen o parayı bana teslim edeceksin diyorum. Bu tabanca konuşmadan yerine dönmez. Tamam mı? E, dur dur, can dur canım dur sinirlenme. E, dur bir bakayım. Ne bileyim belki de yatırmamışımdır. Bak beni arkadaş katili yaparsın Gümüşcineri. Kıyarım sana e, tamam, tamam tamam al al, al, al işte al e, On altını harcamıştım e, Yerine koyamam ama Kalanı ver e, Al al indir şu silahı Neden bu kadar kızıyorsun ki canım Ahmet Amdi Bey parayı almış O gece Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'ye teslim etmiş Ertesi gün ikisi birden padişahı ziyaret ederek parayı iade etmişler. Gümülcineli bunu kolay sindirebilmiş mi Bu olaydan sonra Ahmet Hamdi Bey Viyana'da oyalanmadan geri dönmüş. Ne olur ne olmaz kuyruk acısı insanı hırçınlaştırabilir. Padişah memnun olmuştur ama. Biz o gün bu hadiseyi dinleyince tüylerimiz diken diken olmuştu. Ürpermiştik. Mustafa Sabri Efendi şöyle dedi... Ahmet Bey Allah razı olsun. Sizin çok iyiliklerinizi duyuyorum. Fedakar insansınız. Gurbette ahir ömründe Zeynel Abidin Efendi'ye yaptıklarınız unutulmaz. Onun çok duasını aldınız. Padişahın parasını kurtarıp iade edişinizi de hiç unutamam. Peki Zeynel Efendi'ye nasıl yardım etmiş Ahmet Andi Bey? Meğer yurt dışına çıktıktan sonra Zeynel Abidin Efendi'ye senelerce Hamdi Topbaş Bey yardım etmiş. Geçimini o temin etmiş. Maşallah Allah mübarek etsin. Peki aynı sohbette padişahın durumu da konuşuldu mu? Konuşuldu. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Sultan Mahdeddin'in son zamanlarında çektiği sıkıntıları anlatırken pek müteessir oldu. ''Evladım, sultanın parası yoktu. Elinde avucunda ne varsa devlet hazinesine teslim etmişti. Bunların iade makbuzları sonra bulundu. Halbuki birkaç mücevher alıp gitseydi, kendisi de, çocukları da hayatları boyu rahat ederlerdi. İşte Osmanlı'nın büyüklüğü budur.'' ''Padişah ailesi de beraber miydi?'' ''Ailesi kalabalıktı oğlum. Üstelik hastaydı. Doktor, ilaç masrafları var. Para yok.'' Bir de böyle temo gibi asalaklar gelirdi. İhtiyaç içindeki masum, mazlum padişahın parasını çalarlardı. Hamdi Topbaş Bey'e hürmetim, muhabbetim bu sebeple çok büyüktür. Vefat edince borçlu öldü o zaman. Maalesef sultanın vefatında bulunamadım. Romanya'daydım. Cenazesi Müslümanların yardımlarıyla kaldırılabilmiş. Alacaklılar neredeyse cenazenin defnine bile mani olacaklarmış. ...çok teessüf edilecek haller. 37. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon.